Evde kendimiz mayalayarak kefir yapıyoruz diyor hocam. Hı hı. Bu kefir içmemizde herhangi bir sakınca var mıdır? Şimdi kefir mayalanma suretiyle elde edilen içine sütün de katıldığı bir şey mayası var. Süt katıyorsunuz. Hı hı. Ben hiç kullanmadım. Ama sorulduğu için üzerinde durduğumdan dolayı biliyorum. Bu üzerinden ne kadar çok süre mayalanması geçerse o alkol miktarı artıyor bunun. Hı. Ferment Evet fermentasyona uğruyor. Mayalanma Türkçesi mayalanmaya uğruyor. Mayalanma ne kadar çok beklerse alkolü o kadar artıyor. Evet. Şimdi o düşük düzeydeki kefirlerin içilmesinde bir sakınca yok. Yani onda tabi bir halde oluşur. Dolayısıyla o piyasada satılan o kefirler var. Onlar tarihi çok geçmemişse onların içilmesine bir sakınca yoktur. Hmm. Zaten içildiği zaman İnsanın zihnine bir bulanıklık veriyorsa ondan kaçınmak lazım. Bilerek içilmez. Yani kefir kullanılmaz diye kestirip batmak doğru değil. Evet. Çünkü kullanılabilen türü var. Belki ilaç olarak kullanıldığı yerlerde var. Bunda gıda olarak kullanılabilir. Dolayısıyla kefir mutlak olarak kullanılır. Mutlak olarak kullanılmaz diye kestirip batmak mümkün değil. Çok düşük o onda alkol oluşuyor. Mayalanma alkol olma demektir. Hı. Yani bizim hamur mayamızla da o hadise oluyor. Süt mayalamamızla da oluyor. Kefir mayalamamızla da oluyor. Sirkede de ama, aynı şekilde. Tabii ama siz sütü mayaladığınız zaman onda farklı bir fermentasyon oluyor. Yoğurda yoğur dönüşüyor Hı. orada duruyor. Ama kefirin durmaya daha da yükseldiği için alkol oranı. O oranı yakalamak lazım. Düşük oranda piyasada olanlar genel anlamda kullanılabilir kefirlerdir. Peki hocam evde yaparken onu belki i̇şte onu, ayar tutturulabilir. çok bekletmeden mayalanma olunca kullanmak lazım. Üzerine arttıkça üzerine süt döküp o mayalanmaya devam edirler. Çok bekletilirse kullanılmaması tavsiye edilir. Hı. Çünkü mayalanma artmış olur. Zaten onun içerisinde belli bir derece alkol oluştuğunu biliyorsunuz. Çok beklettiğiniz zaman bunun artacağını da biliyorsunuz. Ne kadar arttığını bilmeseniz de ondan sakınmak lazım. Ama belli aralıklarla, ben hiç kullanmadığım için o süreyi de söyleyemeyeceğim. Hı. Ama kullananlar belirler onu. Ee, onu çok bekletmeden kullan kullanılabilir. Evet.